Deli deli suların hasretinde Genç bir kadın gibi kıvranır toprak Şehrin kirli şamatasından uzak Umudu yan, aydınlık, yalansız ve yiğitçe Teke tek bir dövüştür seni yaşamak Teke tek bir dövüştür seni yaşamak Çöleliğe ve intihara dair ne varsa Göz yaşlarında birikip duran Hem kederli yarar gelinlerin Hem gurbete giden erkeklerin kahrı Yani öfke ve kin Yani acının tırpanı Hıncı kurşuna dizilenlerin Kelepçe kullarının inanlıkların Mahsus bahal dedikleri zindandan Barbar sultanların saraylarına doğru Kahpece vuruşanlara inat Sapına kadar erkekçe, yanana dolana sapmadan teke tek bir dövüştür seni yaşamam. Sana ben at çocukların gözlerinde vuruldum, damarlarımı kanatarak geçiyorum toprağın. İçimde hırçın bir başak gibi atıyor Sevdan Öfke kınından soyuyorum, demek istiyorum ki çevremde sekip duran dünyanın sevincidir. Çünkü köleliğin yasından benim nişanımda isyanın yüce destanı görecektir. Baş kaldıran yığınların coşkusu gece seninle ışıyacak. Seninle kırılacak sabahın harcı Sevdalıyım, sevdalıyım sana ırgatın barından sökülen şafak